بل ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله Hepiniz hoş geldiniz. Bizleri de hoş bulduk. Allah subhanahu ve teala Bakara suresinde şöyle bir ayet bize öğretiyor. Huallazî o o Allah ki khalaqa lakum ma fil ardi cemi'an. Yeryüzünde olan her şeyi sizler için yarattı. Yeryüzünde olan her şeyi sizler için yarattı ve bu çok büyük bir rahmettir. Ve bununla kalmamakla beraber Allah subhanahu ve teala bizim kendi nefislerimizde bütün özelliklerimizi, Bütün güzelliklerimizi de Rabbimiz bizim için yarattı. Yani güzelliğimiz olsun, insan arası ilişkilerimiz olsun, ticari zekamız olsun, hitabetimiz olsun, hafızamız olsun, eşimiz olsun, çocuklarımız olsun, yediğimiz yemek olsun, içtiğimiz su olsun, hiç fark etmez. وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ O Allah ki yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı diyor Rabbimiz. Allah subhanahu ve teala Beni İsrail'e hitap ettiğinde... Rahmeti hakkında konuşuyor. Allah subhanahu wa ta'ala'nın el-kebir, büyük olmasından, en büyük olmasındandır kullarına merhamet etmesi. Subhanahu wa ta'ala. Ve bir şunu bilmemiz lazım. Abilerim, kardeşlerim, hiçbir başarımız bizim kendi elimizden değildir. Hiçbir nimet bizim kendi nefislerimizden değildir. Rabbimizin bize hediye etmesidir. Bundan dolayı diyor ki, فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı siz hüsrana uğrayanların ta kendisi olurdunuz. Hasırla geliyor. Siz hüsrana uğrayanların ta kendisi olursunuz. Tekrar ediyorum Rabbimizin elkebir olmasından dolayıdır. Büyük olmasından dolayıdır. Allahu Ekber bundan dolayı diyoruz. En büyük olmasından dolayıdır. Biz aciz kurdularına masiyetlerimize rağmen, günahlarımıza rağmen, itaatsizliklerimize rağmen... Halen her gün her saniye bizim için yeni nimetler yaratıyor. Subhanallah. Ve Allah Subhanahu wa Taala maddi olsun, manevi olsun, bildiğimiz olsun, bilmediğimiz olsun, idrak ettiğimiz olsun, etmediğimiz olsun, bütün büyüklüklerden daha büyüktür. Subhanahu wa Taala. O bizim Rabbimizdir. Her şeyden daha büyüktür. Büyük olsun, küçük olsun, değerli olsun, değersiz olsun, bütün noksanlıklardan da. Nedir Allah Subhanahu wa Taala Münezzehtir. Subhanehu amma yushnikum. O onların ortak orang münezzehtir. Bakın size bir şey söyleyeyim. Rica ediyorum hepimiz bunu yapalım. Yani hepimiz şu an deneyelim. Aklınızda sonu olmayan bir yol tasavvur edin. Sonsuz bir yol. İsterseniz bir gözünüzü kapatın şöyle kita buat. Saya semua kita buat. Saya semua kita buat. Saya semua kita buat. Saya Aklımız o kadar noksan ki normalde fehmedebildiğimiz bir şeyi tasavvur etmekten aciziz. Bu da bize neyi gösteriyor? Bizim sınırlarımız var. Ama Allah subhanahu ve Taala'nın büyüklüğünün sınırı yok. Tamam? Bakın birkaç mesele üzerine tefekkür edelim. Yani biz edemeyiz. Bakın bir kulun Rabbinin ne kadar büyük olduğunu böyle ihata etmesi, tam olarak idrak etmesi zaten mümkün değil. Mümkün mü? Vallahi değil. Sadece birazcık tefekkür etmeye çalışalım. Bakın Rabbimiz diyor ki, ayeti de Allah ve Alem hepimiz ezberiz. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Öyle değil. O'nun kürsüsü, gökleri ve yerin hepsini kuşattı. Bak kürsüsü, gökleri ve yeri hepsini kuşattı. Yani subhanallah şu an yıldızlara baktığımızda bizim gördüğümüz yıldızlar hangisi biliyor musunuz? Sadece birinci kat semada olanlar. Kursi o kadar büyük ki Gökler ve yerin hepsi kürsiye kıyasen ne kadar büyük diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste? Diyor çölün ortasındaki bir yüzük kadar. Bakın göklerin ve yerin hepsinin büyüklüğü Allah subhanahu wa taalanın yaratmış olduğu kürsünün karşısında büyüklüğü ne kadar? Çölün ortasında bir yüzük kadar, bir alyans kadar diyor. Ondan sonra Abdullah bin Abbas bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Diyor ki kürsi Allah subhanahu wa taalanın arşının ayak kısımlarıdır. Ve ondan sonra diyor ki Kursi'nin arşa olan büyüklüğü yani kıyasen arş Kursi'den ne kadar büyük nasıl anlatıyor biliyorsun? Abi? Yine aynısını söylüyor. Diyor çölün ortasındaki bir alyans kadar. Şimdi Allah subhanahu ve Taala'nın yaratmış olduğu arş bu kadar büyük ise. Büyüklerin en büyüğüne kadar büyük. Subhanahu ve Taala Biz bunu idrak edemeyiz. La tudirikuhul ebesar. Allah azze ve celle diyor. Diyor gözler bakışlar onu idrak edemez. Subhanahu ve Taala Yani şunun için söylüyorum bunu. Allahu Ekber dediğimizde nasır bir ilaha taptığımızın biz farkında mıyız? Yani şimdi kendimize göre aciz, günahkar, zayıf kullar olduğumuzdan dolayı bizim kendi problemlerimiz hayatımıza bize çok büyük geliyor değil mi? Hani bizi eziyor bazen, altında kalıyoruz. Ama alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin önünde ne ki? Kardeşim hiçbir şey. Bugün Müslümanların içinde bulunmuş olduğu Allah Azze ve Celle bu zilletten bizi kurtarsın. Bu kötü durum Allah Subhanahu ve teala işin hiçbir şey. Biz layık olsak bir saniyede değiştirir. Kun feyakun der o iş biter. O kadar büyüktür Subhanahu ve teala. Ama ben bunu şunun için söylüyorum. Kafirlere karşı, Allah düşmanlarına karşı, tağutlara karşı velimizin kim olduğunu biz idrak etmemiz lazım. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Tağutlar tarih boyunca her zaman böyle olmuştur büyüklüklerini göstermeye çalışırlar. Hatta bakın şehire geldiğimizde kardeşlere de söyledim. Vallahi şehrin içine girdik. Altı yerde putun resmini gördük. Kocaman. Ya belki 5'e 10, 10'a 10 bilmiyorum. Koskoca resimlerini her yere asmışlar. Neden? Neden? Her yerde böyle ha. Mesela Lenin Stalin zamanındaki Rusya bakın aynı. Heykeller koskoca heykeller yap. her yerde. Bugün de aynı öyle. Devlet binalarına git her yerde put yok mu? Senin gözünde maddi olarak büyütmek için. Adam ne yapıyor aslında biliyorsun. Allahu Ekber'in tersini sana aşılamaya çalışıyor. Haşa ve kella. Yani haşa sanki Allah subhanahu ve teala büyük değil de o putlar büyükmüş gibi. Sana her gün ve her gün ve her gün aşılamaya çalışıyor. Onun için sen Allahu Ekber dediğinde nasıl bir ilaha, hangi büyüklükte olan Allah subhanahu ve teala iman ettiğini tekrar ve tekrar ve tekrar tefekkür etmen lazım. İn ten surkumullaha fele galiba diyor Allah azze ve celle. Allah size yardım ederse, Hiç kimse size galip gelemez. Haa o zaman neyi anlıyoruz? Biz Allah subhanu ve teala'nın, el kebir olan Allah subhanu ve teala'nın yardımı için ne yapmamız lazım? Ahi çabalamamız lazım bütün hücrelerimizle. Vaktimizi bunun için vermemiz lazım. Bakın taagutlar her zaman aynı olmuştur. Şimdi Kur'an'ın taagutu, Kur'an'ın içinde geçen taaguttan okuyalım. Ve kâle Fir'aun. Fir'aun dedi ki, Ya haman, ey haman, ibni li sarhan, Benim için bir kule yap, le'alli eblughul esbab. asbab, ki umulur ki bütün yollara ulaşırım. Şimdi kule büyük olacak. Yine aynı bak daha yeni söylemiş olduğumun aynısını Kur'an'daki tecellisidir ha. Yani kendi büyüklüğünü o kuleyle gösterecek güya insanların üzerinde. Bakın ondan sonra ne diyor? Esbab-es semavat. Diyor ki göklerin yollarına ulaşayım. Fe et tali'a ilahi Musa. Diyor ki Musa'nın ilahına ulaşayım diye ve la zannuhu kâzıben ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum şimdi Musa aleyhisselam haşeva kella Allah hakkında yalan söylüyorsa kuleyi yapıp Allah'a ulaşmanın nasıl bir mantığı var yalancı olması lazım öyle değil mi yani yalancının söylediği şey olur mu doğru olur mu haşeva kella öyle değildir bakın burada yapılan şey aslında o kule üzerinden insanların üzerine kendi büyüklüğünü nüfus ettirecek ne yapsınlar insanlar korksun diye ve tarihte de böyle olmuş biliyor musunuz bakın tarih her zaman bunu yazmıştır Aynısı kimin kıssasında var Kur'an'da? Bakara kıssasını okudunuz. Bakın Bakara kıssasında Allah Subhanahu ve Taala niye onlara diyor inna Allah ya'murukum en tadhbahu baqara? Allah size emrediyor ineği kesmeyi. Neden inek? Aklını şindin mi hiç? Neden deve değil? Çünkü Beni İsrail Firavun'un sisteminde kala kala kala kalakala kala, kala, inek onların ilahlarından bir tanesidir. İlah edinmiştir. Kalplerinde büyütmüştür. Onun için aklınız biz la ilahe illallah dediğimizde Allah'tan hariç bütün ilahları kestiğimizin, aynı Ben İsrail o ineği kestiği gibi farkında olmamız lazım. Kimi yücelttiğimizin farkında olmamız lazım. Yani bu sadece Allahu ekber demekle olmuyor. Allahu ekber yaşamakla oluyor. Gerçekten Allah Subhanahu ve Taala'nın bunların hepsini mağlup edecek sadece bir emirle. Ben buna iman ediyor muyum etmiyor muyum mesela bundan ibaret. Bakın bugün de öyledir. Dünyanın her yerinde tağutlar en yüksek binaları yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. O diyor işte Dubai'da biz Burç Kalife'yi yaptık. Şu kadar metre. 800 metre olması lazım Allahu Alem. Bak şimdi yine birbirleriyle şey yapıyorlar. Yarışıyorlar. Kim en yüksek şey yap yapıyor diye. Yapıyor. Neden? Kendi büyüklüğünü aslında simgelemeye çalışıyor. Haşa ve kella. Biz yaparız. Mesajı vermeye çalışıyor. Eyfel Kulesi aynı böyledir tarihte. Ne için yaptılar zamanında? Büyüklük göstermek için. Ah, biz bunun farkında bile değiliz. Subhanallah. Ama biz farkında olmamız lazım. Bunlar hepsi dünyanın Geçici süsleridir. Biz Allah subhanahu ve teala'yı büyütmemiz lazım. Bak bizim bir örnek de bizim ümmetimizde. Yani bizim ümmet derken kendisini bizim ümmete nispet eden insanlardan söyleyeyim. Türbeleri niye büyük yapıyorlar? Mezarlar hep küçük öyle değil. Türbeye bakıyorsun koskocaman. Aynı bundan dolayı ölse bile hale nüfuzu var. Büyüktür, etkilidir, sana bir şey getirebilir. Sen hiç insanların normal bir kabire gidip dua ettiğini gördün mü? Gene de türbedir öyle değil. Bak nüfus ettiriyor abi. İnsanlara nüfus ettiriyor subhanallah. Genelde hep bunlarla övünürler. Tağutlar her zaman bunlarla övünürler. Firavun niye diyor? rabbukumul Dedi ki ben sizin en büyük Rabbinizim, en yüce Rabbinizim. E diyor bu nehirler benim nehirlerim değil mi? Bu benim sarayım altından akan Nil benim değil mi? Her zaman böyle olmuştur. Ordularla, sayılarla, maddiyatlarla büyüklüklerini göstermeye çalışmışlar. Ama tarih her zaman neyi yazdı ahi? Allah subhanahu wa taala batılı her zaman yerle bir etti. Kem min fi'etin qalilatin galabet fi'atan katireten bi iznillah. Rabbimiz diyor ne kadar çok oldu Talut ile Calut kıssasında. Diyor küçük bir grup büyük bir grubu yendi Allah'ın izniyle. O zaman ben şunu sorayım. Allah'ın izni olduktan sonra ordunun ne kadar büyük olduğu önemli mi? Değil abi. Biz Allah subhanahu wa taala'nın rızasına bakalım. Rabbim bize razı olduğu kullarından eylesin. Peki gerçekten bu taabutların aslında ne kadar küçük olduğunu Allah subhanahu wa ta'ala söylemiş ha. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabından bir yer okuyalım. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحِ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّةً Diyor ki ruh yani Cibril ve melekler saf saf olduğu gün var ya kıyamet günü ahi. Cibril ve melekler saf saf olduğu gün var ya لَا يَتَكَلَّمُونَ Onlar konuşmayacaklar. Bak ahi ne kadar küçüktür anlıyorsun. Allah subhanahu wa ta'ala konuşma fırsatı bile vermiyor. La <gülüyor> yetekellemun. Kimden hariç? İlla men ezine lahurrahman ve kâle sevâbe. Doğru söyleyip de Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın izin verdikleri müstesna. Abi ne kadar küçükler değil mi? Yani normalde dünyada böyledir. Sen bir yere gidersin, mesela bir reis olur, işte vali olur, ne zıkımsa. Örneğin gittiğinde müsaade istersin, konuşmadan önce, doğru mu? Müsaade istersin, sana konuşma izni versin diye. Bak asıl büyüklük alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Dünyada o kadar zorba olan, büyük olan, Müslümanları ezenlerin konuşma hakkı bile yok. Allah Subhanahu ve Teala muhafaza buyursun. Ahi, mütekebbir olmak Allah Subhanahu ve Teala'ya yakışır. O Ekber olandır. Kibir, büyüklük, mütekebbirlik sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yakışır. Hiçbir insana kibir yakışmıyor. Bakın insanlar kibirli insanları sevmez. Ha ihtiyaçları düşer giderler yalakalık yaparlar. Ama ve lakin hakikatte kimse kibirli insanları sevmez. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kibirli insanların kıyamet gününde nasıl haşrediğini söylüyor. İmam Tirmiz rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Allah subhanahu ve Taala kibirli olan insanları kıyamet günü zerre halinde diriltecek. Zerre kadar. Atomun zerresi var ya o kadar diyor küçük diriltecek. Zillet onları her tarafından çepeçevre kuşatacak. Ben bu hadise okuduğumda Bilal radiyallahu anhu'nun Kabe'nin üzerine çıkma meselesi aklıma geldi. Hani Arapların zoruna gidiyordu. Hatta bununla alakalı aslında bir rivayet okuyacağım. Çok zorlarına gidiyor. Diyor bu zenci adamın ne işi var orada? Anlatabiliyor muyum? Bak bu dünyadaki eziklik onlara göre. Bir de kıyametteki ezikliği düşünsene. Allah seni zerre haline getirmiş. Senin küçük gördüğün Müslümanlar senin önünde dağ gibi. Ne kadar zorlarına giderler öyle değil. Bir de konuşma hakları da yok. Ne kadar dünyada büyüklendiyse Allah azzele onları eziyor. Bak müstekbirlik yapıyor ya ahi. Allah subhanahu wa ta'ala onları eziyor. Bazen şu, şu şeytanın şu tuzağına düşebiliyoruz yani tuzak diyelim. Ya hocam biz çok açık ayetler okuyoruz ama kimse anlamıyor. Ya nasıl olur da ayetleri anlamazlar? Bakın bir ayet okuyalım. Allah subhanahu wa ta'ala neden onlara bu ayetleri anlatmıyor? İlletlerinden bir tanesini görelim. Rabbimiz diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ diyor ki Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine bir tane sultan yani bir tane delil olmadan tarçanlar var ya Keburamakten inallah ve inda'llezina amenu Allah katında ve müminlerin katında bu çok büyük bir öfkedir. Çok büyük bir şeydir onların böyle yapması. Yetbaullah ala kulli qalbi mutekabbirin cebbar. Bak buradaki ifadedir. Subhanallah ayet çok acil. Diyor ki Allah Subhanahu ve Taala işte kibirli olan zorba olan, hani o insanları ezenler var ya, Allah onların kalbini işte böyle mühürler. Allah subhanahu ve teala bazılarının kalbini niçin mühürlüyor ahim? Vallahi kibirden dolayı. Kendisini insanlardan üstün görüyor. Sen kimsin sen bu meseleyi anlayacaksın? Sen ne kadar okumuşsun sen bu meseleyi anlayacaksın? Sen kimden icazet aldın sen bu meseleyi? Biz öyle demiyorlar mı sofiler? Sen kimin yanında okudun sen bu meseleyi anlatıyorsun? Bak, Allah subhanahu ve teala bunu insanların kalbini örtmek için ahi mühürlemek için sebep kılmış subhanallah. Allahu ekber. Bakın bu öyle bir şey ki ahi kibir o kadar büyük bir lanet. O kadar büyük bir şey ki Aleyhissatü vesselam boşuna demiyor ha. Kalbinde kibir olan ne yapamaz? Cennete giremez. Veliaz billah. Subhanallah bunu bir düşünmek lazım. Allah muhafaza buyursun. Bu kibir hangi kibirdir? Bunu Resulullah Aleyhissatü vesselam başka bir Hadiste anlatıyor. Diyor hakkın üstünü örtmek ve insanları hakir görmek. Küçük görmek. Ve insanların kalbinde bu vuku bulmuşsa Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem onlara ayetleri okuduğunda anlayacaklar mı? Anlamayacaklar. Bakın ayeti okuyalım. سَأَصْرِفُوا عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ hak Haksız bir şekilde yeryüzünde müstekbirlik yapıp büyüklenip de bizim diyor Ayetlerimizden onları çevireceğiz. Kalplerini mühürleyeceğiz, çevireceğiz. Kimleri? Müstakvirlik yapanları. Acayip değil mi? Yani bunu iyi, iyi tefekkür etmek lazım. Eğer bizim kalbimizde böyle bir haslet varsa Allah subhanahu ve teala bizden alsın. Çünkü bakın bu Allah muhafaza öyle bir şeye sebep olur ki artık Allah'ın ayetleri bize okunur ama şuraya inmez. Yani karşıdaki Müslüman sana ayet okuyor. "Aki alemlerin Rabbi olan Allah böyle diyor." Ama falan kişi böyle demiyor. Allah muhafaza versin. Neyden kaynaklanıyor? Kibirden, Subhanallah. Eğer böyle bir şey bizim kalbimizde varsa Rabbim bizden koparıp alsın. <gülüyor> Ondan sonra diyor ki, bakın ayet çok acayip. "Ve iyra kulli ayetin la yu'minu biha." Ondan sonra şimdi Allah şöyle bunların kalbini örttü ya. her ayeti hangi ayetimiz olursa olsun onu görürse Artık ona iman etmeyecek. Artık ona iman etmeyecek. Ve iy yarausabilar rusdi la yettahizuhu sabila. Er doğruluk yolunu, hak yolunu gördükten sonra da o yolu yol edinmeyecek. Ve iy yarausabilal gay. Batıl yolu gördüğünde şimdi kibir artık kalbi örttü ya hakkı göremiyor. Ayetleri de anlamıyor. Hangi ayet gelirse gelsin fehmedemiyor. Allah Celle Celalühü kalbine inmiyor. Gay yani batılı gördüğünde yettahizuhu sabila onu yol edinir. Ama en başta neyden dolayı dahi tekeberun fil ardi bighayril hak yer yüzünde haksız yere kibirlendiler. Allah muhafaza buyursun. Yani meselenin ahyı ne kadar yani ehemmiyeti olduğunu idrak etmemiz lazım. Sonra, ayetin sonunda Rabbimiz diyor ki zelika bi annahum kazzabu bi ayatina. Şimdi bak artık kibir kalbi örttü ya.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 Ebu Leheb aleyhissalatü vesselam ilk davet yaptığında Ebu Leheb ne diye kabul etmedi hatırlıyor musunuz? Gelip soruyor. Diyor bu dinde benim için ne vardır? Ona ne diyorlar? Diyor Bilal'e ne varsa sana da aynısı var. Diyor o zaman ben bu dini kabul etmiyorum. Bak ahi kibrinden dolayı subhanallah Allah azze ve celle bırakmıyor iman etsin. Halbuki o kadar Arapçası fasih olan işte Ebu Cehiller... Velid bin Mughireler, Ebu Lehebler, bunlar büyük adamlar yani. Asbin Bailler. Arapça da senden benden 10 kat daha iyi değil. Öyle. Niye iman etmediler? Ki Kur'an'ın mucizelerini gördükten sonra Kabe'den kendi şiirlerini indirdiler. Öyle değil mi? Neden abi? Neden anlamadılar? Arapçaları bu kadar fasih olan insanlar. Ki Allah Azze ve Celle onların lehçesiyle indirdi. Kibir. Allah subhanahu wa Taala izin vermiyor subhanallah. Allah muhafaza mütekebbirlik öyle bir şey ki Bir insanın kalbine girdikten sonra bırak seni bırak beni. Resulullah bile okusa o kişi ayetleri anlamıyor. Allah Celle kalbe indirmiyor. Allahu Ekber. Şimdi ama şöyle bir şey var. Peki mümin kibirli olabilir mi? Olamaz mı? Ahi müminin kibirli olacağı yerde var. Tek bir yer. Tabii. Ve cahiduhum bihi cihadan kebira. Allah Celle diyor o Kur'an ile onlara karşı büyük bir savaş ver. <gülüyor> Cihadın kendisiyle de mümin ne yapabilir? Büyüklenebilir. Aynı kim gibi? Aklınıza geliyor mu? Evet. Ebu Lubabe. Ebu Lubabe radiyallahu anhu. Nasıl yürüyor? Şöyle güçlü güçlü yürüyor. Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında ne diyor? Diyor normalde olmaz ama diyor burada ona yakışıyor subhanallah. Allahu ekber. Cihad alan ahi. Sen orada göstereceksin ne kadar yiğit olduğunu. Ne kadar baba yiğit olduğunu, ne kadar büyük olduğunu kafirlere karşı senin kininin, öfkenin, buğzunun, beranın ne kadar büyük olduğunu sen cihat alanında göstereceksin. Klavye önünde müstehittlik yaparak değil. Allah Celle sadece sana burada izin vermiş. O ayet var. Ve cahiduhum bihi cihattan kebira. Onun ile Kur'an ile onlara karşı büyük bir mücadele ver. Peki akhi biz putları bugün nasıl yakacağız? Yakacağız, yıkacağız. Nasıl yapacağız bunu? Bakın zaten bu ayet ilk adımı gösteriyor. Onunla bir hizamir Kur'an'a gidiyor. Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihat ver. Bakın biz akidemizi, duruşumuzu, menhecimizi zaten Kur'an ve sünnetten öğrenmediğimiz sürece hiçbir cihat falan yapamayız. Bu kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir. Her şeyden önce Allah subhanahu ve Taala'nın kitabına teslim olacağız. Bütün benliğimizle, bütün hücrelerimizle Allah subhanahu ve Taala'ya kul olacağız. Zaten şöyle, biz hak ettikten sonra Layık olduktan sonra Allah Azze ve Celle bu dünyanın anahtarlarını bizim önümüze serecek mi sermeyecek mi? Vallahi serecek. Sözünü vermiş. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا in kuntum مُؤْمِنِينَ Sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin. Siz galip geleceksiniz eğer mümin iseniz. Bak bütün mesele imana bağlamış. Tevhide bağlamış, akideye bağlamış. Alemlerin Rabbi olan Allah. O zaman şöyle, ben şöyle sorayım ki birazcık kendimizi terbiye edelim. Vakıf olmadığımız bir kitap ile cihat yapabilir miyiz? Allah için soruyorum. Okumadığımız, değer vermediğimiz, hayatımızda hidayet rehberi etmediğimiz, kendi uğrunda ağlamadığımız, anlamak için şöyle elimizi başımızın arasına sıkıştırıp da Ya Rabbim sen bana ne demek istiyorsun diye değer vermediğimiz bir kitap ile cihat verebilir miyiz? Ay mümkün değil kimse kendini kaldırmasın. Biz dünyaya günlük ne kadar vakit harcıyoruz? Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına ne kadar vakit harcıyoruz? Hepimiz bunu kendisine soracak. Çünkü senin büyük cihadın her şeyden önce Allah'ın kitabıyla başlıyor. Sen onun zaten akidesini var ya anladıktan sonra Müslüman zaten yerinde duramaz. Çünkü bu kitap seni kalkmaya teşvik ediyor. Aktif olmaya teşvik ediyor. Korkak karılar gibi evde oturmaya teşvik etmiyor. Vallahi kim böyle söylüyorsa alemden Rabbi olan Allah'a iftira atmıştır. Neden? Bakın senin Rabbin emir sigasıyla seninle konuşuyor. قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Onlara karşı savaş. Onlara karşı da savaşın. Tamam ne zamana kadar ya Rabbi? Yeryüzünde bir tane fitne kalmayana kadar ve bütün din, otorite, egemenlik yalnızca Allah'ın olana kadar. Ben soruyorum yeryüzünde fitneler bitti mi? Bitmedi. Bütün din Allah'ın oldu mu? Olmadı. O zaman cihat farz. Al sana alemden Rabb'i olan Allah'ın ayeti. Subhanahu ve Teala. Rabbim bize razı oldu mücahitlerden eylesin. Rabbim önce bana sonra size şehadet, şerbeti nasip eylesin. Bakın tekrar soruyorum. Bizim akidemiz ne kadar Kur'an ve sünnet biz kalkalım onun uğrunda cihat edelim. Biz önce kendimize bunu soracağız. Biz ne kadar iman ehliyiz, biz ne kadar mümin, ne kadar ki, müslümanız ki Allah Azze ve Celle'nin dini için savaşacağız. Eğer biz gerçekten Kur'an ve sünnetle dirilmek istiyorsak önce kendi hayatımızda görülmesi lazım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Allah bizi bu insanlar gibi etmesin. Bakın komünistler var biliyorsunuz Türkiye'de illa... Konuşmuşsunuz, görmüşsünüzdür. Belki bazılarımızın geçmişinde bile vardır. Adamlar sabahtan akşama kadar sisteme söver. Sistem böyle, sistem şöyle. Sabahtan akşama belki bize daha fazla söver. Aynı adam ne yapıyor? Kalkıyor sabah aynı memur olarak o sistem için çalışmaya gidiyor. Ya sen o kadar sövdün, o kadar ettin. Teorikte bir din yaşıyorlar. Müslümanın dini böyle olabilir mi? Hakikaten canlı bir dine biz iman etmişiz. Hayatımızın her yerine müdahale ediyor. Yahu yatak odasına bile karışıyor ya. Çok affedersiniz. Bak bununla alakalı ayetler iniyor. O zaman eğer Müslümanız diyorsak hayatımızın her yerinde el olan Allah subhanahu ve teala ne kadar büyük kendimizin ne kadar küçük olduğumuzu fark etmemiz lazım. O zaman işte şuraya geliyor. Bizim gündemimizi kim belirliyor? Bunu kendimize soracağız. Bizim gidip Müslümanlarla konuştuğumuzda gündemimiz yeni bir ev mi? Yeni bir araba mı? Yeni işte başka maddi şeyler mi? Yeni telefon mu? Yeni televizyon mu? Yeni yatak odası mı? Yeni oturma odası mı? Kardeşim bak bu bu toplumun dini, bizim dinimiz değil. Allah Azze ve Celle bunlarla beraber bizi haşreylemesin. Onları seven kalpten onlar gibi olanlarla beraber de haşreylemesin. Bakın her gün birazcık daha tükeniyoruz. Her gün birazcık daha eriyoruz. Ondan dolayı gerçekten sadece sözde değil özümüzde hayatımızda Kur'an ve sünnete geri gelmeye mecburuz. Yani daha kitap Allah'ın kitabı bizim gündemimizi bile belirlemiyorsa bir Müslümanlar oturup Kur'an'ın tefekkürünü, tezekkürünü yapamıyorsak bizde büyük musibet vardır demek. Allah Azze ve Celle bizi uyandırsın. Allah Subhanahu wa Taala sondan birinci cüz olması lazım diyor ki wa Rabbeke fakbir. Sadece Rabbini yücelt. Tamam hasrul ı ile geliyor. Sadece Rabbini yücelt. Ya yani bak Rabbini yücelt demiyor ha. Sadece Rabbini yücelt. O zaman bizim hayatımızda ahi, korktuğumuz, en çok korktuğumuz, en çok sevdiğimiz, en çok bağlandığımız, en çok istiğaze yaptığımız, istiane yaptığımız yer alemde Rabbül olan Allah olması lazım. Ha Biz Rabbimizle aramız nasıl? Önce bunu bir tespit etmemiz lazım. Eğer en son Kur'an okuduğumuz Ramazan'da kaldıysa ahi, biz kaybettik, biz hüsrandayız. En son gece namazı ne zaman kıldık? Biz Rabbimizle ne zaman konuştuk? Ne zaman özelimizi Rabbimizle paylaştık? Acziyetimizi ne kadar küçük olup da Rabbimizin ne kadar büyük olduğunu biz en son ne zaman hissettik? Bunu kendimize sormamız lazım. Kendimize hesaba çekmemiz lazım. Neden? Akıllı Müslüman o kişidir ki Allah onu hesaba çekmeden kendi kendine hesaba çeker. Aklı olan Müslüman budur. Bakın bir de ayet çok muhteşem subhanallah. Yalnızca Rabbini yücelt. Hacı Hocanı değil, şeyhini değil, vakfını değil, dergini değil, hizbini değil. Sadece Rabbini yücel. Senin övünme kaynağın senin itikadın olsun, senin Rabbin olsun. Senin övünme kaynağın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olman olsun. Falanın yanında yetiştim, falanın yanında okudum, falan yanında şöyle yaptım, falan yanında böyle yaptım. Vallahi değil. Değil kardeşim. Biz Rabbimizi yüceltmemiz lazım. Subhanehu ve Teala. Bakın Kur'an'da El Kebir, Allah Subhanehu ve Teala El Kebir sıfatı bu şekilde 6 yerde geçiyor. 6. 5 yerde, 5 ayette direkt tevhidle alakalı. Ne mesajı veriyor bize? Biz Rabbimizi ne kadar yüceltirsek tevhidimiz o kadar güçlenir. Öyle. Bakın biz iyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'inu diye yalvarıyoruz. Bakın daha yeni okuduk. Ya Rabbi sadece senden yardım dileriz. Sadece sana ibadet ederiz. Bakın bu aslında neyin ifadesidir? Ya Rabbi ben küçüğüm, sen büyüksün. Bak bu Rabbini yüceltmenin ifadesidir. Ondan dolayı Rabbimizi gerçek manada ne kadar yüceltirsek ahi o kadar Müslüman oluruz. Allah'ın izniyle. Ve Rabbini tekbir ederek, yücelterek, Allahu Ekber diyerek, haykırarak ne oluşması lazım Müslüman'da? Tevazu. Ahi Müslima mütevazı olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bize nasıl öğretiyor? Men tevade alillah rafa'ahu Kim Allah için mütevazı olursa Allah onu yüceltir. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Aynı bu şekilde yaşamış ha. Imam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Bir bedevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescidine geliyor. Ne diyor biliyor musun? Eyyukum Muhammed Hanginiz Muhammed? Abi bunu neden soruyor? Belli değil kimi peygamber oldu. Subhanallah. Nasıl bir doğallık ya. Nasıl bir güzellik sallallahu aleyhi ve sellem. Ha? Bir tane adam geliyor önüne. Aleyhissalatü vesselam. Korkuyor böyle titriyor. Korkudan adam. Aleyhissalatü vesselam diyor sakin ol. Ben sadece kuru etkeni bir kadının çocuğuyum. Başka bir hadiste diyor. Hristiyanların diyor. İsa'ya Meryem'in oğlu İsa yaptığı gibi siz beni yüceltmeyin. Başka bir hadiste diyor. Beni kimse diyor Yunus gibi, yani Yunus'tan daha fazla övmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahi sahabe aynı şekilde yapmış biliyor musunuz? Ömer radiyallahu anhu. Bak Ömer dediğimizde Khattab'ın oğlu Ömer, insanın tüyleri diken diken oluyor öyle değil. Vallahi bugün olsaydı da bizi birazcık falakadan geçirseydi. Allah ona rahmet eylesin. Bize şu an bir tane Ömer lazım. Şöyle ensemize bir tane yapıştıracak, bizi İsa'ya getirecek. Ben açık söyleyeyim, bize dayak lazım. Abi. Öyle yani. Çünkü laftan anlamıyoruz. Herkese iyi davranıyorsun olmuyor. Birazcık dayaklı olacak mecbur. Roma'dan elçi geliyor. Bak Roma'dan elçi gelmek o zaman ne demek? Devlet yani büyük devletin, en büyük devletin adamı geliyor. Diyor halife kim? Diyor şu duvarın yanında yatan. Yok ya diyor o halife değildir. Anlatabiliyor muyum? Subhanallah. Yani Aleyhisselatü Vesselam'dan neyi gördüyseler aynısını yaşadılar. Allah muhafaza yani Müslümanların hocalarını tenzih ederim de Genelde bizim ülkemizde camilerde, mescitlerde nasıl? Haman'ın kulesi gibi kule yapmışlar. Oradan şey veriyor, hutbe veriyorlar. Öyle değil. Abi olmaz ya. Sahabe Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı zorluyor. Kaç sene sonra oturduğu yerden bir tık daha yüksek oturuyor ki arkada gelen insanlar görsünler diye. Sallallahu Aleyhi Vesselam. 8. seneye kadar kandil yok Aleyhissalatu Vesselam'ın mescidinden Medine'de biliyor musunuz? Bakın bütün dünyaya nur... Gönderen mescitte 8. seneye kadar kandil bile yok. Ama ne adamlar yetişti oradan öyle değil. Allah ziyade bizleri ıslah eylesin. Amen. Yani Rabbimizi büyütmeyi başarırsak biz de Resulullah aleyhisselatü vesselam gibi tevazu ehli <gülüyor> oluruz. Bakın şimdi size bir ayet okuyacağım. Hatta birkaç tane ayet okuyacağım. Bu ayetleri bugün izah etmek teknolojik olarak mümkün değil. Kimse açıklayamıyor. Kimse açıklayamıyor. Ama alemlerin Rabbi olan Allah her şey kadir midir? Her şey kadir de öyle değil. Amenna ve sadakna. Bakın. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından bir pasaj size okuyacağım. Kale ya eyyuhel mele. Dedi ki ey siz meleler. Şimdi toplamış. Belkıs tarafından haber geliyor. Daha Belkıs gelmemiş Süleyman Aleyhisselam'ın yanına. Diyor ki ey meleler. Önde gelenler. Eyyukum ye'tini bi'arşiha qable ey ye'tuni muslimin. Onlar Müslüman olarak bize gelmeden önce o belkısın arşını bana kim getirecek? Bak daha kadın gelmeden önce onun arşı gelecek. Misal Hakkari'den bugün İstanbul'a bir ambar gitse büyük bir koltukla şöyle büyük bir arşıyla ne kadar zamanda gider? En azından öyle değil. Bak iyi gitse iki gün öyle değil mi? Şimdi ayete bak. Kale <gâle> ifritun minel cin. Cinlerden bin ifrit dedi ki Ana atike bihi kable en teguma min meqamik. Sen diyor, o cinlerden olan ifrit Süleyman Aleyhisselam'a diyor, sen makamından kalkıncaya kadar ben onu sana getiririm. Ya bu çok acayip ya, Allahu Ekber. Bir de şimdi burası şöyle de tefsir. Şimdi ben tefsire çok fazla detaylı girmeyeceğim. Mesele orası değil. Şimdi diyorlar ki bir Müslüman sultanın yerinden kalkması namaza kalkmasıdır. Yani iki namaz arasında. Böyle denilmiş Allahu Alem işin tefsiridir, yorumdur. Yani diyor sen yerinden kalkana kadar sana getiririm. Wa inni alehi lqwiyun amin. Dia berkata, "Saya benar-benar sangat kuat dan dalam hal ini saya berani, saya percaya, saya boleh. Saya melakukan ini. Sudah selesai?" Tidak. "Qal al-ladhi innu ilmun min al-kitab." Orang yang berilmu dari Kitab. Dia berkata, "Saya datang kepadamu sebelum saya pergi kepadamu." Dia berkata, "Saya akan membawa sesuatu kepada anda." Dia berkata, "Saya akan membawa sesuatu kepada anda." Dia berkata, "Saya akan membawa sesuatu kepada Bir de mesafe Hakkari ile İstanbul mesafesinden çok daha fazla. Yani böyle veriler var diyor işte 4000 kilometre. Allah ve alem. Çok da önemli değil. Yani düşünsene ahi. Bu ne demek biliyor musun? Işık hızıyla bir yerden bir şey getirmek demek. Sen bunu bugün nasıl izah edeceksin? Ama inna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah subhanahu ve teala her şey muhtedirdir. Bizim aslında duygusal olup habire şu sorulara gelmemiz var ya. Niye birleşemiyoruz? Niye yapamıyoruz? Niye? Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın daha ne kadar kadir ve kebir olduğuna gerektiği gibi iman etmemişiz. Biz bunun farkında değiliz. Tamam devam okyanın. Bakın da bitmemiş. Subhanallah. Allahu ekber. Ya o çok acip ya. فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِيرًا عِنْدَهُ Diyor ki birden arşı kendi yanında böyle konulmuş bir vaziyette gördüğünde kal Süleyman Aleyhisselam dedi ki Bak aynı dediği gibi de oluyor ha. Gözünü açıp kapatıyor bakıyor arş gelmiş. Sizce nedir? Acıb. Ya, vallahi çok acayip bir mesele. Haza min fadli Rabbi. Bu benim Rabbim'in faziletindendir. Kendinden bilmiyor abi. Kendisinin ne kadar küçük, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ne kadar büyük olduğunun farkında. İmanı yerinde yani. Tamam? Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam çok acayip değil mi? Gözünü açıp kapatıp bakıyor aşk gelmiş. Bakın ondan sonra ne diyorum? Ay çok acayip ya. لِيَبْلُوَنِي اَاَشْكُرُوا اَمْ اَكْفُرُ Diyor ki, bununla beraber Rabbim beni imtihan ediyor. Beni imtihan ediyor, imtihana tabi tutuyor. Hani bu onun ihsanındandır, lütfundandır. Ben acaba şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Bak akhi kendinden bilmiyor. هَذَا min fadli رَبِّ Bu bizim bugünkü bu dersten öğrendiğimiz olsun. Her şey benim Rabbimin faziletindendir. Bak ondan sonra bize bir şey veriyor. "Ve men şekera fe inne ma yeşkuru li Kim şükrederse kendi nefsi için şükretmiştir. Allah Subhanahu ve Teala'nın alemlerin Rabbi olan Allah'ın, El Kebir olan Allah'ın bizim şükretmemize ihtiyacı var mı? Vallahi yok. Subhanallah'tır. "Ve men kefera fe inna rabbi ganiyun kerim." Eğer küfür na'uzubillah, nauzu diyor benim Rabbim Gani'dir, zengin olan ve kerim olandır. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiçbirimizin ibadetine ihtiyacı yok. Kısacası bu. Bakın aynısını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke fethinde görüyoruz. Şimdi Mekke fethi ne demek biliyor musun? Abi seni yurdundan etmişler. Sana küfretmişler. Sana hakaret etmişler. Sana delilemişler, mecnun demişler. Sen bizim atalarımızı tekfir ediyorsun, ateşte olduğunu söylüyorsun. Anayı babaya, babayı çocuğuna karşı düşman ettiğin, her şeyi batırdığın... İlahlarımıza sövdün, putlarımızı kırdın ve seni bak, başta söylediğim gibi ya, yurdundan etmişler ya seni kovmuşlar yerinden. Bu adamlara karşı galip geldiğin anda aleyhissalatü vesselam Mekke'ye giriyor. Normalde nasıl davranması lazım? Allah için soruyorum yani aynısı bize olsa bu kadar eziyet, bu kadar şikayet bir de en önemlisi ne biliyor musun? Senin din kardeşlerini öldürmüşler. Senin amcanı şehit etmişler ya. Hamza gibi adamı şehit etmişler radiyallahu anh. Sen nasıl girersin oraya? Yani bir de ezici bir gücüm var. Allah için soruyorum. Herkes kendine sorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın subhanallah ya çok acip. Rabbim aleyhissalatu vesselam'ı cennete görenlerden bizi eylesin. Bak ne diyor abi. Ben dahi de dedim ya Bilal radiyallahu anhu ezana çıkıyor. Şimdi Bilal radiyallahu anhu ezana çıkıyor. Şimdi Ebu Sufyan, Attab diye bir adam var. Bir de Haris ibni Hişam. Kendi aralarında konuşuyorlar o manzarayı gördüklerinde. Bilal radiyallahu anhu çıkmış. Abdab diyor ki ya benim babam ne kadar nasipli adamdı. Müşrikler ha bunlar. İman etmemişti. Diyor benim babam ne kadar nasipli adamdı. Şu manzarayı görmeden öldü. <gülüyor> Bilal radiyallahu anh'ım'ı gösteriyor. Bakın sonra Haris şöyle Haris İbni Hişam şöyle söylüyor. Diyor Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulamadı mı ki bunu müezzin yaptı? Sübhanallah bak tahkir ediyor. Bir düşün aleyhsat olsa Mekke'yi almış bile. Ama şimdi eman verdiği insanlar var ya adamlar emin yani biliyorlar bir şey yapmıyor. Ebu Sufyan zaten ondan bir önceki gece kalbi İslam'a ısınıyor. Olayları biliyorsunuz. Diyor ki bir kelime söylemedi ondan sonra şöyle söyledi. Diyor vallahi ben korkuyorum. Bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa bile şu ayağımızın altındaki kumlar ve taşlar ona haber verir o da bilir. Biliyor vahyi aldığını. Allah subhanahu ve teala. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam biraz sonra diyor. Ebu Sufyan bunu söyledikten biraz sonra diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam oraya geldi. Diyor aynısını onlara söyledi. Dedi Haris sen böyle söyledin. Diyor Abdab sen böyle söyledin. Diyor Ebu Sufyan sen de hiçbir şey söylemedin. Abi bak ama tekrar şurayı unutmayalım. Seni yurdundan etmişler. Senin arkadaşlarını, kardeşlerini öldürmüşler. Gözyaşı döktürmüşler senin için ya. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de kıblenin değiştirilmesi için niye elini kaldırıp dua ediyor? Ondan sonra Ebu Sufyan diyor ki ya Resulallah diyor vallahi iyi ki ben bir şey söylemedim. Aleyhisselatü Vesselam da bunu duyuyor, tebessüm ediyor, hiçbir şey söylemiyor. Gülüyor abi adamlara. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, fethettiği yerde bu kadar mütevazidir. O da neyden dolayı? Rabbini yücelttiğinden dolayı. Hatta bazı rivayetleri var. Aleyhisselatü Vesselam o kadar mütevazi bir şekilde diyor, başını eğmişti ki, diyor çenesi neredeyse göbeğine değecekti. Aman ha insanlar yanlış bir şey anlamaz. Hatta dört kişi hariç diyor herkese eman verdi. Herkese eman veriyor. Çok acim. Ve aleyhissalatü vesselamın bu hücrelerine kadar işlemiş? Bakın ben size şimdi bir soru sorayım. Allah için samimi cevap verin. Şimdi bizim şu meclisimize bir tane bedevi gelip şu ortaya bövül etse ne yaparız? Bırak da adam işini görsün. Zor değil mi abi? İşte Allah Subhanahu ve teala yücelte yücelte aleyhissalatü vesselam mütevazı oluyor. Eğer bakın bizim öğrendiğimiz ilim, yaşamış olduğumuz din bizde mütevazilik yapmıyorsa... Bizim dinimizde bir problem var demek Allah muhafaza diyorsun. Rabbimiz razı olduğu kullarından eylesin. Allah Allah. Ve aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bunu o kadar güzel bir şekilde öğretiyor ki yani muhteşem bir arkadaşlıkları, muhteşem bir muhabbet söz konusu. Rivayetlere göre diyorlar ki suheyb el-rumidir. Diyor bir gün gözü yara olmuş eline bir meyve almış yiyor. Aleyhissalatü vesselam da ona şaka olarak hitaben diyor ki sen utanmıyor musun diyor gözün yaralı bir de yemek yiyorsun. Diyor ya Resulullah sağlam olan gözümle yiyorum. <gülüyor> yani ah, ah, bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın son peygamberi. Ama kendi sahvesiyle arkadaş gibi. Anlatabiliyor muyum? Muhteşem bir şey subhanallah. Bakın Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam muhteşem bir mesaj veriyor bak. Mütevazilikle alakalı. Diyor ki benimle ve benden önceki peygamberlerin misali şu kişinin misali gibidir ki Bir takım diyor evler inşa etmiş. Onları iyi ve mükemmel bir şekilde de yapmış. Yani önceden gelen peygamberler tevhid binası tabiri caizse yapmışlar. Mükemmel bir şekilde yapmış. Ama diyor köşelerinden bir köşede bir tane kerpiç eksik. Sadece bir tane. Tamam. Diyor ben de orada eksik olan kerpiç gibiyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bak kendisinden önceki peygamberleri de övüyor. Bak demiyor davetleri eksik kaldı haşa ve kella onlar yapamadı biz yaptık. Haşa ve Allah muhafaza buyursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın size de aynı söylemiş olduğum hadisi tekrarlayam. Yine İmam Bukhari ve Müslim muttafakun aleyh rivayet ediyor. Diyor ki Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı övdüğü gibi siz beni övmeyin. Diyor ben sadece bir kulum. Siz deyin ki Muhammedun Resulullah. Resuluhu ve abduhu. Allah'ın Resulüdür ve Allah'ın kuludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane hadis var onu size paylaşayım. İmam Ahmet bunu paylaşıyor. Diyor ki Cebrail Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Hakim de Mustadrakin'le rivayet ediyor. Ondan sonra Mecmu'u Zevaid'de de var bu hadis. Cebrail geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seçenek hakkı veriyor. Diyor kral peygamberi mi olmak istersin? Diyorsa fakir olan bir peygamberi mi olmak istersin? Bu rivayetlerden bir tanesinde diyor ben Cebrail'e baktım. O diyor şöyle işaret etti fakir olan peygamberliğe. Diyor ki ben fakir, mutevazi olan bir peygamber olmayı seçtim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak kendi ihtiyarına, kendi seçimine bırakıyor. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Mütevaziliğini gösteriyor. Ve aynısı subhanallah daim dedik ya sahabede var. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste oturuyor. Kitab-ül geçiyor İmam Bukhari'nin. Orada diyor ki müminin misali aynı bir ağacın misali gibidir. Diyor her zaman meyve veriyor veriyorlar kimseye de zararı yok. Diyor bu hangi ağaçtır? İbni Ömer bu hadisi rivayet eden sahabe radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu Diyor ki ben biliyordum hurma ağacı ama diyor haya ettiğimden dolayı diyor ben söylemedim. Başka rivayetler diyor Ömer'in ve Ebubekir'in olduğu yere diyor ben konuşmaktan haya ettim. Sübhanallah. Abi edebe bakar mısın? Bildiği şeyi bile söylemiyor. Mütevaziliğinden dolayı. Radiyallahu anhuma Ama ve lakin mütevazilik nedir? Şimdi onun üzerine de birazcık konuşalım. Eğer bir yerde Allah subhanahu ve Taala'nın dinine karşı bir şey söyleniliyorsa, sen de orada konuşmuyorsan bu mütevazilik değildir, bu korkaklıktır. Allah'ın hudutları çiğneniyorsa, Allah'ın dinine karşı konuşuluyorsa, sen de hiçbir şey olmamış gibi sadece eyvallah çekiyorsan bu mütevazilik falan değildir. Bu hainliktir, Allah muhafaza görürsün. Abdullah bin Mes'ud dediğimde aklınıza ilk ne geliyor? Radiyallahu anhu. Zayıf olması değil mi? Bak Subhanallah onunla meşhur olmuş. Hatta biliyorsunuz rivayetler var. Ağacın üzerine tırmanıyor sahabe aşağıdan. Baldırlar ne görüyor ne kadar böyle zayıf oldu? Gülüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor onun hakkında? Diyor vallahi onun baldırları kıyamet günü diyor. Oh daha ağır gelecek. Bakın Rahman suresi indiğinde tavrı nasıldı? Dedim mi ben tevazuluk yapayım kimseye bir şey yapmayayım. Kimsenin kalbi kırılmasın. Hayır. Ahi. Gitti okudu o ok kadar dövdüler neredeyse. Yani kendi ayağında yürüyemedi Müslümanlar taşıyarak getirdi. Aleyhisselatü vesselama ne diyor? Diyor ya Resulallah bir daha böyle bir sure inerse sen bana yine söyle ben onlara yine okuyacağım. Subhanallah. Yani tevazu da yanlış anlaşılmasın ha. Tevazu da yanlış anlaşılmasın. Evet. Bakın bir kayda var usulü fıkıhta. Genelde Allah subhanahu ve teala'nın cezalarıyla alakalı kullanılıyor. El ceza'u min cinsil amel. Ceza karşılık amelin cinsindendir. Eee şey hakkında konuştuk. Firavun hakkında konuştuk. Bir de şeytan hakkında konuşalım. Ve iz قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Aba واستكبر وكان من الكافرين. Hani biz demiştik meleklere Adem'e secde edin. Hepsi hemen secde etti. Kim hariç? İblis hariç. Diyor yüz çevirdi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Müstekbir olan şeytan Şimdi bak bunu yaptı. Peki bunun karşılığı neydi? Bakın okuyalım. berkata, "Allah berfirman, 'Kau keluarlah dari sana. Di surga ini, apa yang akan kau lakukan di sana? Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Berdiri Şimdi büyükleniyor ya cezası nasıl? Tam tersi. Aşağılanması. Firavun hakkında konuşmuştuk. Bakın ne diyor. Firaunu fi Firavun kavminde nida etti. Onlara söyledi. Kale ya kavmi dedi ki ey benim kavmim aleyse li mulku misra ve hâzihil enher Mısır'ın mülkü ve şurada akan nehirler benim değil mi? Bak müstekbirlik yapıyor öyle değil. Tetapi ya ya? min terhad ini benar-benar dari akhir. Efele tu bersirun. Tidakkah kamu melihatnya? Orang sebabnya tidak tahu. Ya, Swayan, berapa kali dia? M, aku lebih baik daripada yang ini, yang tidak dapat dilihat. Dia akan mengatakan lebih baik. Dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu bahawa dia tidak Subhanallah. Boğularak. Bak övüldüğü yerde el ceza u min cinsil amel. Nereden övülüyor? Allah azze ve celle oradan vuruyor. Bak, şeytan büyükleniyor. Allah azze ve celle alçak bir şekilde kovuyor. Firavun neyle övünüyor? Nehirlerle Allah azze ve celle suyun içinde boğuyor. Ve aghraqa ala fir'auna wa antum tanzurun. Biz firavun اهلini boğdu ve siz de görüyordunuz, siz de şahitsiniz diyor Allah Subhanahu ve Taala. Vallahi bugun tağutların sonu aynı olacak. Bu sünnetullah'tır. Allah subhanahu ve teala onları yerle bir edecek. Bakın kendi hayatımızda tağut olmasa bile yani insan olarak tağut bu sanatçılarda falan da görünüyor. Bak güzelliğiyle övünenler o kadar estetik ameliyat yapıyor ne hale geliyorlar. gördünüz şeytana benziyorlar. <gülüyor> Ondan sonra işte şu kadar abonem var, şu kadar sayım var, biz şu kadar izleniliyoruz, benim şu kadar nüfusum var diyen insanlar tek başlarına gebermiyorlar mı? Hiç kimse değer vermiyor. Yani bunlar bugün ordularıyla istediği kadar övünsün. Büyükleri büyüklükleriyle istediği kadar övünsün. İşte bizim insan şeyi olmayan hava araçlarımız var, İHA'larımız var, roketlerimiz var, şöyle var, böyle var. Tahmin edebiliyor musunuz Allah azze ve celle onları nereden vuracak? İnşallah diyorum, inşallah İranlıların dediği gibi olur. Sahabeler gelip İran'ı yıktığında ne derler onlar biliyor musunuz? Ya şu baldırları, çıplak karınları aç. Çobanlar mı bizi yenecek? İnşallah onların beklemediği Ve en küçük Müslümanlar onların başlarına yıkacaklar. Allah subhanahu ve teala bize de pay sahib olmayı nasip eylesin. Yani ahi bugün eğer biz övüneceksek övüneceğimiz tek bir tane merci var o da alemler Rabbi olan Allah. Yani ne güzelliğimiz, ne paramız, ne maddiyatımız, ne şuyumuz, ne buyumuz. hiç Hepsi faydasız. Eğer gerçekten tevhidimizin büyük olmasını, güçlü olmasını istiyorsak Rabbimizi ahi, büyütmeye mecburuz. Takbirullah takbira Allahu Akbar Allahu azza wa jalla canamızı olarak alsın Allah subhanahu wa taala önce bana sonra size şahadet nasip eylesin Allahumma amin ve akhiru rabbil alamin